يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يقول قولا سبيدا يصلح لكم أعمالكم ويقفل لكم ذنوبكم لمن يتع الله ورسوله فقد فاز فزا عظيما أما بعد فأصتغى الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهتتاتها وكل محتسة بدع ve Kulü dalâletin fil nâr ve kulli muhtesetin bidâh ve kulli dalâletin fil Kardeşler en son elli yedinci elli yedinci büyük günahta kalmıştık. Bugün oradan devam edeceğiz. Nedir bu elli yedinci büyük günah? Sahabenin büyüklerine sövmek. Allah Azze ve Celle onlardan razı olduğu halde bir ayet kelimesinde belirtiyor onlara söyler. Biliyorsunuz ve yine suresinde ve başka surelerde Allah Azze ve Celle onlardan bahsederken radıyallahu anhum ve radu an. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır buyuruyor. Sahabelerin hepsi için geçerlidir bu. Çünkü e, hatırladığım kadarıyla Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'ın ifadesine göre allah Teala kullarına baktı ve onların içerisinden sahabeleri yani Ali vesselâm'a en uygun arkadaşı, en uygun yardımcıları seçti. Mahlukatın içerisinde. Yani sahabeler seçilmiştir. Demiyor mu ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hayrul Gurun Guruni En hayırlı asır En hayırlı zaman Yani içindeki kimseleri kastediyor ha Sahabeleri Karni benim zamanımdakiler Thumme yelunehum Sonra ondan sonrakiler Thumme yelunehum Sonra da ondan sonrakiler İşte bu üç asır asr saadet sahabi, tabi ve tebret tabi. Ama bunların en hayırlıları sahabilerdir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesine sövmek büyük günahlardandır kardeşlerim. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu hususta, Buhari'nin rivayet ettiği bir adeste muhakkak Allah Azze ve Celle benim velime düşmanlık eden kimseyi harbi ilan etmiştir diyor. Evet. Geçtiğimiz haftalarda Allah'ın evliyalarına eziyet etmek, onlara düşman etmek, düşmanlık etmek Allah'a harbi ilan etmektir demiştir. Evliyalara onun aşağısında Müslümanlara eziyet etmek haramdır ve büyük günahlardan. Onun üstesinde sahabilere, ensar veya muhacerinden, hangisinden olursa olsun, sahabilere eziyet etmek, onlara sıkıntı vermek, onlar hakkında ileri geri konuşmak, sövmek, daha evladır. Yani büyük günah işleme yönüyle daha evladır. Bu büyük günahın ta kendisidir. Yani daha kötü bir şeydir. En hayırlı insanlara sövme söz konusu. Onlara hakaret etme söz konusu. Bundan daha büyük bir şey olabilir mi? Büyük günahın ta kendisi. Yine aleyhissalatü vesselam bir hadisinde Ashabıma söylemeyin. Muhammed'in elini Muhammed'in canını elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki sizden birisi Uhud dağa kadar altın infak etse onlardan birinin bir avuç miktarı yahut yarısı kadar ulaştığı şeye ulaşamaz. Onlardan birinin ulaştığı yani imtah hususunda başka hususlarda ulaştığı şeye ulaşamaz. Velev ki Uhud dağı kadar bir altını imtah etse dahi. Yani onlara, onlara erişmek çok zor. Onların seviyesine gelmek çok zor. Onlar en hayırlı kimseler. Yani. Elbette ee, bizler, bizden öncekiler veya sonrakiler Allah'a kulu olmak hızlısında işit. İnne ekranakum inden Allah sizin en hayliniz Allah katında en takvalı olanınızdır. Bizim örneğimiz başta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sahabiler Allah onlardan razı olsun. Sonra sonrakiler ama bununla beraber biz onların seviyesine asla yetişemeyiz. Onları örnek alacağız. Onlar gibi yaşamaya çalışacağız. Bunların seviyesine erişmek mümkün değildir. Çünkü onlar seçilmişler. Tıpkı <gülüyor> nebiler gibi. Nebileri ve Allah Azze ve Celle kulların içerisinden seçmişti, Seçilmiş kullardır onlar. İnne Allah istefa Ademe ve Nuhan ve ale İbrahim ve ale imranen alemin. Muhakkak Allah Azze ve Celle Adem'i İbrahim'i İbrahim'in ailesini ve İmran'ın ailesini alemlere takdis etmiş, seçmiştir. Alemlerin içerisinden diğer insanlar içerisinde seçmiştir. Sahabeler de aynı şekilde. Onun için onlara sövmek, onlara hakaret etmek büyük günahdır. Ya bir insan düşünebilir. Ya kim sövebilir ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sahabelerine? Evet, bugün bu toplum içerisinde söylenler var. Geçmişte olduğu gibi. Bazılarına, hepsine değil de bazılarına sövüyorlar. Şimdi onlarla ilgili bir takım şeyleri anlatacağım ben inşallah. Yine <gülüyor> sahih bir hadiste Tabarani'nin rivayet ettiği ve cami-i da rivayet ettiği bir hadiste Hristiyonu'nun cami-i Hüvayet ettiği Her kim ashabıma söverse fa aleyhi lanetullahi vel melaketi ve nasi Onun üzerine Allah'ın, meleklerin ve insanların tümünün laneti onun üzerine dökülür. Lanetli laneti gerektiren bir iş, ateşi gerektiren bir iş, haddi Hac gerektiren bir iş büyük günah. Şimdiye kadar işlediğimiz bu 57.si hep içerisinde böyle şeyler geçmiştir. Yani büyük günahı gerektiren şeyler içerisindeki tehditlerden, içerisindeki tahsir, sakındırmalardan neyle? E, büyük ate ateşe düşmekle, Ondan sonra büyük günah olduğunu ifade eden lafızlarla ve benzeri şeylerle tahzir, sakındırmadan dolayı bunlar büyük günah sınıfına giriyor. Veyahut da bizatihi kebair diye, büyük günah diye isimlendiriliyor. Veya da başta gördüğümüz, anlattığımız gibi bu şeyler, büyük günahlar helak edici olarak isimlendiriliyor. İşte bunlardan dolayı büyük günah adı altında bunları zikrediyoruz. İmam Zahir ve Rahmetullah bu konuyu da büyük günahlar içerisine almış. Aleyhisselam. Ali radıyallahu anh diyor ki taneyi tohumu yarana ve canlıları yaratana yemin ederim ki Mebi aleyhissalatü vesselam ümmü olan, okuma yazması olan, olmayan Aleyhisselatü Vesselam'ın okuma yazması yoktu. Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın okuma yazması yoktu. Buna ayetler delillik eder. Çok açık ve nettir bu. Ona rağmen o bir peygamberdi ve insanların en alimiydi, en bilginiydi. Çünkü ona Allah'tan vahiy geliyor. Onun önünden ve arkasından cin suresinde belirtildiği üzere gözetleyiciler vardı. Cibril Aleyhisselam her Ramazan'da gelir ve Kur'an'ı ona okur. Aleyhisselatü Vesselam ona okur. Dövetsizler Kur'an'ı birlikte böyle şey yaparlar. Karşılıklı okurlar. E, eksikler varsa tamamlanır. Aleyhisselatü Vesselam o hususta tekrar bir Cibril Aleyhisselam tarafından eğitimden geçer. Ama nihayetinde Ali Vesselam ümmüydü. Diyor ki Dümbü yani okuma yazma bilmeyen nebi Ali sırati esiram bana ahdetti bu huzusta ahet verdi ki beni seven ancak mümindir yani beni ancak mümin, mümin kimse sever bana bozuzen kimse ise ancak münafıktır yani Ali radıyallahu anha e, <gülüyor> bozutmek münafık onu sevmek ise mümin olmanın bir alameti. Peki ona karşı çıkan olmuş mu? Evet olmuştur. Nasibiye diye bilinen bir fırka ilk dönemlerde Muaviye radıyallahu anh'ın taraftarı olarak bilinir. Ona onun yolundan veyahut da onun takip ettiği metoddan veyahut da onu aşırı şekilde sevme Ali radıyallahu anh'ı ee, buğz etme, ona bir takım sözler iftira etme hususundaki e, oluşan böyle bir grup. Böyle bir anlayışları var. Ali radıyallahu anh'a şey yapıyorlar, buğz diyorlar veya onun hakkında ileri geri konuşuyorlar. İşte bu hususta Ali radıyallahu diyor ki beni seven ancak e, mümindir, bana buğz eden ise ancak münafıktır diyor. Eğer bu husus Ali radıyallahu anh'ın böyle ise, yani Ali radıyallahu anh'ı sevmek ancak mümin olmak ise, veyahut da ona buğz etmek ancak münafık olmak ise, bu ee, hususta Ebubekir radıyallahu anh ondan daha sahibidir böyle olmaya. Ebu Bekir radıyallahu anh çünkü Ali radıyallahu daha üstün. Nebilerden sonra insanların en üstüne Ebu Bekir radıyallahu anh. Aleyhissalatü ee, Güneş diyor, <gülüyor> insan insanlar içerisinde, Nebilerden sonra, Güneş'in doğduğu en hayırlı insan, Ebu Bekir radıyallahu anh. Yani Peygamberimizden sonra, Nebilerden sonra en hayırlı insan Ebu Bekir. O zaman Ebu Bekir böyle olmaya daha layıktır. Revebinizden sonra en faziletli insan oldu. Bu Ömer radıyallahu anhın ve Ali radıyallahu anhın görüşü de budur. Onlar da böyle diyorlar ve diyorlar ki her kim, herhangi bir kimseyi Ebu Bekir'in önüne geçirirse ona iftira edenin had cezası uygulanırdı. İftira edenin had cezası ne? 80 sopa 80 dedim. Nur suresinde geldiği üzere. Allah Azze ve Celle وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ مُحْسَنَ kadınlara yani namuslu kadınlara, iffetli mümin kadınlara iftira edenler ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ şُهَدَا sonra da dört şahit getirmeyenler فَجْدُّهُمْ onlara celde vurun sopa vurun temaniyle celde 80'dir وَلَا تَقْبَلُوا شَهَادَتُهُمْ ebeda, onların şehadetlerini de asla kabul etmeyin. İşte onlara vurulan, zina iftirasında bulunan kimseye ee, had cezası uygulanıyor. O cezanın aynısı da bu kimselere uygulanıyor. Yani her kim sahabenin bu büyüklerine söverse, onlara bu had cezası uygulanıyor. Bunu uygulamış mıdır sahabelerden biri? Evet. Bu hususta Abdurrahman bin Ebi Leyla'nın rivayetinde diyor ki Carid bin Mualla adında bir adam dedi ki Ebu Bekir hayırlıdır. Ebu Bekir radıyallahu anh hayırlıdır. Bir başka kimse de Ömer hayırlıdır. Sonra bu durum Ömer radıyallahu anh haber veriliyor. Ömer radıyallahu anh o kimseyi hemen kafasına sopağıyla vuruyor. Asasıyla vuruyor. Onunla da yetinmiyor. ayağıyla tepiyor. Ayaklarıyla o adamı dövüyor. Ve diyor ki, ondan sonra diyor ki Ömer radıyallahu anh, muhakkak ki Ebu Bekir Resulullah aleyhissalatü vesselamın sahabesidir. Ve insanların şu şu şu şu hususlarda en hayırlısıdır. Her kim bunun gaydesini söylerse onun üzerine had, e, iftira edenin haddi yani had cezası 80 değnek vacip olurdu. Şuna bak ya subhanallah Ömer radıyallahu an kendisini öne geçiren kimseye ceza veriyor. Ebu Bekir'in geçiren kimseye ceza veriyor. Had cezası uyguluyor ona. Kızıyor ve bu kapıyı kapatıyor adeta. Kim bunu yaparsa ona had cezası uygulamıyor. Ali Fahme Rahmetullah Ali Bu e, tabinin ileri gelenlerinden birisidir. Çok hayırlı bir şahıstır bu. Onun rivayetinde de diyor ki Ali radıyallahu anh şöyle derken işitti. Diyor ki Ali radıyallahu anh, bazı topluluklar, bazı insanlar beni Ebu Bekir'in ve Ömer'in üstüne geçiriyorlar. Her kim bu hususta bir şey söylerse bu iftira etmiştir. Bu kimse iftira etmiştir. Ve onun üzerine gereken iftira cezasıdır yani 80 değmektir diyor. Ali radıyallahu anh da kendisinin Ebu Bekir'in ve Ömer'in önüne geçirilmesine asla razı değil. Ama bugün bazı insanlar bazı zihniyetlere mensup insanlar Ali radıyallahu anh'ı övme adına ona sevgi besleme adına veya başka şeylerden dolayı Ebu Bekir'in ve Ömer'in önüne geçiriyorlar. Ve Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anh'ı malara eziyet ediyorlar, sövüyorlar. Bu büyük günahın ta kendisidir kardeşler. Belki içimizde böyle insanlar yoktur, meclisi tenzih ediyorum ama bu gibi insanlarla karşılaştığınız zaman bu mevzu büyük günah olarak bilinmesi gerekiyor. Bunu bilmeniz gerekiyor. Bu hususta deliller var. Ayetler ve hadisler söz konusu. Allah Azze ve Celle sahabelerin hepsinden razı olmuştur. Mürtetler hariç. Ali Vesselam döneminde sahabe olup da sonradan irtidad edenler hariç hepsinden razı olmuştu. Ve bu husustaki hadisler sayılamayacak kadar çok. Evet. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisinde de her kim kardeşiz, kardeşine, Müslüman kardeşine, ya kafir derse, yani ey kafir derse muhakkak ki bu ifade ikisinden birine döner. Yani hak etmediği halde kardeşine ey kafir diye hitap ederse veya tekfir ederse, o tekrar söyleyen kimseye dön. Küfür sözü, kafirlik sözü ona dön. Bu, bu şekildeki ifade, bu şekildeki ifade Ebu Bekir, Ömer ve diğer sahabelere söylenmemesi daha evlenir. Yani bir insan, bir Müslüman kardeşine bunu söyleyemiyor, küfür kendisine dönüyorsa küfür sözü, Ey kafir dediği zaman eğer o kimse hak etmediği halde söylüyorsa, kendisine dönüyorsa Ebu Bakire Ömer'e söylediği zaman ne olur? Bunu düşünün bakın. Ve bunu söylüyorlar. O kafirdir diyorlar. O münafıktır diyorlar. Onların hakkında, o sahabilerin büyükleri hakkında ileri yedi konuşuyorlar. Sıradan bir kardeşimize, bir Müslümana söyleyemiyorsak bu ifadeyi Ebu Bekir ve Ömer'e asla ve kata söylüyorum. Çünkü Allah Azze ve Celle onlardan ilk geçenlerden, İslam'a ilk gelenlerden, girenlerden razı olmuştur. İşte ayet kelime. ves Muhacirlerden ilk öne geçenler, yani ilk İslam'a geçenler ki onlardan onların ilki Raheklerden Ebubekir Ebubekir radıyallahu. İşlerden birisidır Ebubekir radıyallahu. Ve Ensar onların da dedikleri söz söz konusu. Ama burada kastedilen Ensar'ın tamamı. Ve onlara iyilikle tabi olanların hepsinden Allah razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuştur. Dolayısıyla sahabelerin herhangi birisine hakaret etmek, eziyet etmek, onlar hakkında ileri gidip konuşmak laneti gerektirecek bir iştir ve bir künatır. Evet. Kim bu kimselerden birine söyerse mutlaka Allah Azze ve Celle'ye harbi ilan etmiştir. Müslümanlara eziyet etmek, onları küçük görmek ve <gülüyor> onlara sıkıntı vermekle ilgili konuları geçtiğimiz hastalarda işlemiştik. Bunlar hakkında, yani sahabeler hakkındaki durum nasıl olur? Onu iyi düşünmek lazım. Yani bir Müslümana eziyet etmek, herhangi bir Müslümana söylemek veya kafir diye hitap şeklinde hitap etmek bu kadar tehlikeliyse artık sahabeler hakkındaki düşünce ve bunlar hakkındaki yorum size ait. Bununla beraber İmam Zehebi rahmetullahi aleyh diyor ki Sahabeye seven kimseler ebedi cehennemlik değildir. Eğer inkar etmemişse. Yahut e, mesela bazı zihniyetler, bazı düşünceler zeki Rabbani Allah'ın an hakkında ileri gidenler Ali radıyallahu anh'ın peygamber olduğunu iddia ediyorlar. Veya daha da ileride olanlar ilah olduğunu iddia ediyorlar. Yani subhanallah onu bir ilah olduğunu iddia ediyorlar. O dönemde bu şekildeki iddiaları yerine getirenler veya böyle fitne çıkaranları Ali radıyallahu anh'ın yaktırmıştır. Yaktırarak katletmiştir, öldürmüştür onu. Tarih kitaplarından bakabilirsiniz. Yani peygamberliği Ali radıyallahu peygamber olduğunu iddia etmedikleri sürece, ileri gidip haddi aşmadıkları sürece, İslam'dan çıkı, çıkarıcı bir küfür söz söylemedikleri sürece cehennemde e, devamlı kalıcı değillerdir. Ama büyük günah sahibidirler. Büyük günah sahibi ise mutlaka cehennemdedir. Allah'ın e, mağfireti Allah'ın neşiyeti müstesna tabii ki. Evet. 58. büyük günah. Bu da biraz önceki konuya ilaveten Ensar'a sövmek diye gelmiş. Ensar biliyorsunuz Medine'li insanlara deniliyor yardımcılar manasına. Genel olarak Ensar'a sövmek de aynı şekilde ee, sahabenin diğerleri gibi sahabe denince zaten ensar muhacir hepsini kapsar bu hususta İman Zehebi rahmetullah aleyh e, ikinci bir konu, ikinci bir başlık açmış ve diyor ki imanın e, alameti ensarı sevmektir ve nifatın alameti ise ensara buğuz etmektir ensarlı olan e, müslümanlara buğuz etmektir diyor Bu haftaki hafta, haftanın hadislerinden biri de Ebu Sa'id radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadiste diyor ki Halid bin Velid ile Abdurrahman bin Avf aralarında e, bir dargınlık meydana geldi. Diyor. Sonra Halid bin Velid Abdurrahman bin Avf'a söver ve bu da Rasulullah aleyhissalatü vesselama ulaşır. Aleyhissalatü vesselam der ki Sakın benim sahabelerime hiç, hiçbir kimseye sahabelerimden hiçbir kimseye söylemeyin. Çünkü sizlerden biriniz Uhud dağısalara altın infak etmiş olsa onlardan birisinin bir avuç sadakasına yarısına ulaşamaz. Biraz önce de söylemiştim bu arada. Evet, Bu hadis haftanın hadisidir. Dikkat edin burada çok ince bir nokta var. Halid bin Velid kim? Sahabe. Hem de e, yani çok önemli bir komutan. İslam'a girdikten sonraki mücadelesini düşünün. Evet İslam'a girmeden önce çok Müslüman, çok sahabe şehit etmiştir. müşriklerle beraber Müslümanlara karşı çok savaşmıştır. Ama İslam'a girdikten sonra bir o kadar daha birçok yerin setinde bulunmuştur. Çok önemli bir komutandır. Abdurrahman bin Anfasovi. İki sahabenin arasındaki sövüşme iyi, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yasaklıyorsa onların aşağısındaki kimselerin tabin, tabi, tabi tabiinden de olabilir bizlerden veya bizlerden önce veya sonra herhangi bir insan da olabilir. Bizim söylememiz nasıl olur o zaman? Veya herhangi bir insan söylemesi nasıl olur? Bundan Allah'a sığınıyor. İki sahabenin arasındaki böyle bir husumete dahi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam söyleme olayına dahi en şiddetli bir şekilde karşı çıkıyor. Dersiniz siz düşünün. Evet, 59. Büyük Günah her kim bir dalalete sapıklığa davet ederse Yahutta da kötü bir çığır açarsa bu da Büyük Günah sahibidir. Bu kimse Büyük Günah işlemiştir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu hususta her kim bir sapıklığa davet eder ise o kimsenin bir günahı vardır bir de o sapıklıktan nasibini alanlar yani o sapıklığı işleyen o dalaleti yerine getiren insanların da günahından o kimseye çağıran kimseye yine bir günah var. Ve o sapıklığı dalaleti kötülüğü işleyen kimselerin günahından hiçbir şey eksilmeksizin. Yani kötülüğün ilk adımını atmak, başlangıç yapmak, kötü bir çiğür açmak katmerli bir şekilde e, günaha sebebi oluyor. Hem ke kendisi bir insan, kendisi günah sahibi oluyor, bu işi yaptığı için, hem de başkalarının kazandığı günahlar sebebiyle kendisine günah yazılıyor. O işi işlediği için kendisine günah yazılıyor. Yine benzeri bir hadiste, her kim men senne sünneten seyyi eten kötü bir sünnet yaparsa yani kötü bir çığır açarsa onun onda bir günahı ve ondan amel eden kimselerin amel e, amel ettikleri şeyin günahından hiçbir şey eksilmeksizin yine onun için bir günah vardır bunu. nedir bu kötü çığır açmak peki Şöyle bir düşündüğümüz zaman kötü çığır açmak ne? İslam'da olmayan bir çığır, İslam'da olmayan bir sünneti yapmak ve insanlara davet, bunu insanların bu işe yapması için çağrıda bulunmak, davette bulunmak. Birçok şey akla gelebilir. Mesela onlardan bir tanesi, hepinizin bildiği, İslam'da olmayan rakslı zikirler, danslı böyle kafa sallayarak vücut hareketiyle sağa sola böyle şey yaparak, yaylanarak, yeltenerek neyse artık, siz biliyorsunuz bu şekilde zikir yap. Bu İslam'ın hiçbir yerinde yok. Kitap ve sünnette bunun hiçbir delili yok. Veya yazardan korunmak için boncuklar asmak, mavi boncuklar asmak ve bunu satmak insanları buna davet etmek veya hiç olmayan bir şey ortaya koymak hiç daha önce yapılmamış bir şey ve insanları ona davet etmek ama İslam'da da yok bir çok şey yapma gelebilir bu yüzden. bir de bununla beraber insanlardan bazıları Bidat-ı Hasane'yi iddia ediyorlar. Oysa ki, sözümüzün başında da okuduğumuz gibi, Kullü bidatın dalale, ve kulli dalaletin finnal, ve kulli dalaletin finnal. evet, ee, her bidat dalalettir, her dalalet ise ateştedir diyor, aleyhissalatü vesselam. Her bidat dalalettir, sapıklıktır, her e, sapıklık da ateşin içerisindedir diyor. Bunun içerisinde bir istisna yapmıyor. Bidati hasenleri delil olarak alanlar Ömer radıyallahu anh'ın teravih namazındaki ni'mel bid'ah ifadesine esas ayırıyorlar. Bununla delil getiriyorlar. Ömer radıyallahu anh teravih namazında teravih namazı hususunda bakıyor ki insanlar mescide girdiği zaman ayrı ayrı Cemaatler halinde ve münferit halde namaz kılıyorlar. Ve diyor ki yanındaki kimseye, hizmetçisine ben bunları yarın bir imamın arkasında toplasan ne olur? Ve hayatında Ubeyb İbni Ka'f diye Kur'an hafızı olan o büyük sahabenin arkasında topluyor ve kendisi de gidip evde namaz kılıyor. Bu da ne güzel bid'attır diyor. Bu bid'at ise ne güzel bid'at. Nînel bid'at. Ömer radıyallahu anh burada yaptığı olay yeni bir şey ortaya koymak değildir. Sadece kelime manasıyla e, bidatın yani yeniliğin ortaya çıkmasıdır. Yoksa istilahı manada bidat kavramının içerisine girmez. Dini anlamda bir bidat işlememiştir Ömer radıyallahu anh veyahut da onu teşvik etmemiştir. Neden? Çünkü eee bir imamın arkasında namaz kılma, teravih namazını kılma olayı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bizatihi yerine getirdiği şey. Müslüm'deki gelen hadislerde Aleyhisselatü Vesselam üç veya dört sefer, bir rivayete göre dört sefer insanların içerisine çıkmış ve teravih namazını cemaatle kıldıkmıştı. Ömer Radıyallahu Anh da bu uygulamadan mütevellit, bundan delil alarak İnsanları bir imamın arkasında toplamış. Dolayısıyla ki bu, buradaki e, bid'at yeni çıkan, dinde yeni oluşan bir bid'at değil. Evet. Bu <gülüyor> İslam'da kötü çığır aşma ile ilgili, bunun tam tersi aynı şekilde iyi çığır aşma, güzel çığır aşma ile ilgili bir e, hadis var hadisin vurudu sebebi var. Bunu kısaca anlatalım. Cerir bin Abdullah radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadiste bir gün aleyhissalatü vesselam insanlarla beraberken bazı topluluklar kendisine gelir. Bu toplulukların hadiste anlatıldığına göre mudar kabulesinden olduğu söylenir. Ve onlar öyle bir vaziyette gelirler ki, böyle sanki bir torba gibi elbise içerisinde, ellerini, kollarını başlarını çıkartmışlar. Yani fakirlikten, sefihlikten. Üzerlerinde de kılıçları vardı Ve yalın ayak vaziyette diyorlar. Çıplak, yalın ayak vaziyette. Elbiseleri perişan bir vaziyette Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor. Aleyhisselatü Vesselam onların halinde yüzü değişir, rengi değişir. O kadar çok etkilenir ki onların fakirliğine karşı. Ve hemen Bilal'e emreder. Zaten öyle vakti gelmiştir. Bilal radıyallahu an nida eder yani ezan okur. Ondan sonra listirad ve suran öğle namazını kıldıktan kıldırdıktan sonra hemen hutbeye çıkar. Ve başlar insanlara nida işe yapmaya, <gülüyor> hitap etmeye. Ya eyühen sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan Allah'tan korkun ve ashabal haklarına riayetsizlik etmekten de korkun. muhakkak Allah sizin üzerinize koruyucudur. Üzerinizde gözetleyicidir. Yani yaptığınızdan haberdardır. Sonra da Haşr suresindeki <gülüyor> ayetleri tilavet eder. Der ki ya ya yuhlegina amenu amen taqullah ve eltenzur nefsun ma qaddemet leghad. Ey iman edenler Allah'tan korkun ve bir nefis yarın ne hazırladığına iyi baksın. İnallah bima taamalon inallah kana bima taamalon habira. Muhakkak Allah ...yaptığınız şeylerden haberdardırdır. Ve ondan sonra... ...der ki herkes kendi yanında bulunan... ...hurma varsa hurma... ...elbise varsa elbise veya bir başka şey... ...yiyecek yiyecek ne varsa... ...hatta der bir hurmanın yarısıyla dahi olsa... ...şey yapsın... ...sadaka versin. Sadaka versin diye insanları teşvik eder. Ondan sonra bir tane adam kalkar... ...gider... ...herkesten önce... ...herkesten önce gider ve neredeyse taşıyamayacak vaziyette eteğiyle beraber, eliyle taşıyamayan vaziyette bir torba getirir. Torbanın içerisinde hazine, altın ve onu o insanlar için koyar. O fakirler için Aleyhisselatü Vesselam davet ediyor. Hayır yapın, sadaka verin diyor. Ve ilk giden insan o dediğimiz ismi zikredilmiyor bildiğim kadarıyla elinde torba getiriyor kendisinin taşıyamayacağı, neredeyse böyle, bu kadar ağır ya yani. Getiriyor koyuyor. Ondan sonra bir bakıyor, aleyhissalatü vesselam, insanların hepsi peşi peşine. Gidiyorlar getiriyorlar, gidiyorlar getiriyorlar. Diyor ki Rabi, böyle diyor, koca koca iki tane şey, yığın oluştu diyor, yiyeceklerden, içeceklerden. Ondan sonra aleyhissalatü vesselam, işte bu adam ve bunun gibi yapanlar için her kim, men, senle, sünneten, her kim İslam'da gü güzel bir çığır açarsa onun ondan bir nasibi vardır. Ondan sonra onun yolundan giden, onun ameli gibi yapan kimselerin faziletinden sevabından hiçbir şey eksilmek sizin yine o ilk başlatan kimseye bir sevap vardır. Diye. Subhanallah. Yani İslam bu işte. Yani <gülüyor> attığımız adıma dikkat edeceğiz her şey eğer kitap ve sünnet ölçüsünde olursa, bu da yetmiyor kardeşlerim, usul çerçevesinde olursa, belirli bir usul çerçevesinde olursa o zaman Allah'ın izniyle attığımız adım boş değil. Geriye bıraktığımız izlerin hepsinden nasip alıyoruz Allah'ın izniyle. Alimler diyor ki, İslam'a ilme davet eden, bir şeyler anlatan hep böyledir. Size ilk başlarda da söylemiştim. Yani bir kimseye hayır öğretmek, bir kimseye e, kitaptan, sünnetten bir şeyler öğretmek, hem öğrettiğin sevabını alıyorsun, hem de o işlediği zaman, senin öğrettiğin kimse o işi işlediği zaman, yerine getirdiği zaman, aynı şekilde amel ettiği zaman, bir de onun amel ettiği sevaptan alıyorsun. O yüzden bizim işimiz davet ve ıslah etmek olacak. Hep de öğrendiğimizi kendi nefsimizde yaşayacağız ve insanlara davet edeceğiz. Dosturumuz Kur'an ile sahih sünnet olacak. Bu üste bilmediğimiz şeylerde konuşmayacağız ve ilmehine soracağız. Allah Azze ve Celle, Bilmiyorsanız dilenlere sorun diyor. Bu bidatla ilgili son bir şey daha söyleyelim. <gülüyor> Bidat-ı Hasene'nin olmadığına dair. Resulullah sallallahu Vesselam diyor ki sahih bir hadisinde ben size cennete yaklaştırıcı ne varsa, cehennemden de uzaklaştırıcı ne varsa hepsini emrettim, hiçbir şey bırakmadım. Cehenneme girdirici, cennetten uzaklaştırıcı ne varsa hepsinden de yasakladım, hiçbir şey bırakmadım diyor. Sahih bir hadisinde. Allah azze ve celle El yevme ekmeletlukum dinakum bi ememtu aleykum ni'metu ve raditlukum al-islam deena. Bugün size nimetimi tamamladım. Nimetimi tamamladım. <gülüyor> ve kemale erdirdim din olarak İslam'dan razı oldum sizin için. Din bitmiş mühimdir. Ali'r Resulullah'ın ölümünden sonra vefatından sonra sallallahu aleyhi ve sellem artık kapı kapandı kıyamete kadar hayır adına ne amel varsa hepsi bellidir. Şer adına yasaklanılan şeyler ne varsa hepsi belli. Ama arada müteşadih, karışık olan şeyler vardır. Bunu ancak bilim sahibi olan insanlar biliyor. Herkes bilemeyen biliyor. Bu durumda kişi ya soru öğrenecek ya da o karışık olan şeylerde, kendisine müşkil olan şeylerde kendisiniyle hadiste geldiği üzere dinini ve ırzını koruyacak. Başka çıkarıyor. Bunun üçüncüsü yok yani. <gülüyor> ya soracak öğrenecek o müteşavih meseleyi, karışık meseleyi, e, harama düşmeyecek yahut da şüpheden dolayı ondan sakınacak. Çünkü din tamamlanmıştır. Artık <gülüyor> bilatın hasenesi söz konusu değil. Şimdi bu, ben özellikle bir iki örnek verdim. Şimdi. E, İmanla, itikatla ilgili inanç mevzularında bu bidatler abdeste vardır bakın. Namazda var, gusulle e, ilgili mevzularda yani ameli konuların hepsinde var. Ama bunları saymaya kalksak bitmez, tükenmez. Oruçta, zekatta en önemlileri, en önemli yani sakınılması gereken itikadi konulardadır, imanı konuları. 60. Büyük Günah Saça saç et, ekletmek ve dişlerin arasını ayırma güzelleşmek için ve e, dövme yaptırmak. Ali Aleyhissalatü Vesselam diyor ki La'anallahel vasilete vel mustavsilete Allah Azze ve Celle e, saçına saç ekleten ve ekletmek isteyene bu işi yakan kimseye <gülüyor> ekleyen ve ekletene vel vâşimete vel nustevşimete nus, e, dövme yapan ve yaptırana vel nasimete vel utanem misate, yüzdeki kadının yüzdeki kıllarını e, yolana ve yoldurana ve mutafellijatül güzellik için dişlerinin arasını seyretene, seyrek yapana el muğayyirate Allah ve Allah'ın yarattığını değiştirenlere Allah lanet etsin diyor. Allah'ın yarattığını değiştirmek şeytanın buyruğu, emri ve vahyidir. Nereden aldın bunu? Diş yaptırmaktan mı geldi? Efendim? iş yaptırıyorlar ağızlarını. o yani. değil ee, Nisa suresindeki ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle diyor ki <gülüyor> şeytan konuşuyor orada ve le udüllenne ve le umenniyenne ve le amirennehim fe le yubedfikunna azanel kullarına diyor ümitlendireceğim onlara emir vereceğim onlar hayvanların kulaklarını yaracaklar ve <gülüyor> le amirennehim fe le yugayyrunne halgallah Onlara yine e, emredeceğim, onları ümitlendireceğim, fela <gülüyor> Allah, Allah'ın yarattığını değiştireceklerdi. Bugün insanlar hep ara, Allah Azze ve Celle'nin yarattığı şeyler hususunda oynama yapıyorlar. Hayvanlarda yaptılar bunu. Sebzelerde, meyvelerde de yapıyorlar <gülüyor> ve <gülüyor> bundan dolayı yeryüzünde fesat çıkıyor. Yeryüzünde karada ve denizde ses çıkıyor. Ayet-i kerime: "Zaharul fesadu fil bahr, İnsanların elleriyle yaptıkları şeylerden dolayı karada, karada ve denizde bozukluk meydana geldi. Hasat çıktı. Öyle değil. Bugün hiçbir şeyin tadı yok. Çok olabilir. Bol olabilir. Veya bazdan ucuz dardır ama hiçbir şeyin tadı yok. Hiçbir şey gerçekten orijinal tadında değil. Kokusu yok. Her şey bozulmuş durumda. Bu neden? İnsanların kendi yaptıkları şeylerden dolayı. İnsanların kendi elleriyle yaptıkları şeylerden dolayı karada ve denizde tesadüf çıkmıştır. Ne eski balıkların, denizden çıkan şeylerin tadı var, ne sebzelerin, ne meyvelerin hiçbir şey. İstisnai durumlar hariç şeytanın e, insanlara ümitlendirmesi, onlara emretmesi, insanlar da onun emrine boyun eğmesi. Şeytanı vele Onları ümitlendireceğim ve onlara emredeceğim. Onlar da hayvanların kulaklarını yaracaklar ve Allah'ın yarattığını değiştirecek. Kromozomlarla, ondan sonra genlerle, şunlarla, bunlarla oynaya oynaya bu hale getirdiler. Allah'ın yaratığını değiştiren bu işleri yapmaya kalkan insanlara Allah'ın laneti söz konusudur. Hadis ve usulü evet. Aynı şekilde bakın. Bugün gençlerde bir hastalık bu maalesef. Dövme yaptırma. Dövme nasıl yapılıyor? Adam resmen kola, vücudun herhangi bir yerine o işi e, ciletle, iğneyle, neyle yapılıyor? bir takım aletlerle kazıyorlar. Ve ondan sonra da onu oradan çıkartamıyorlar. İmam Nebevi rahmetullah aleyh diyor ki, eğer insanın uzvuna zarar gelmeyecekse, uzvuna, koluna, bacağına zarar gelmeyecekse, onu oradan çıkarması gerekiyor. Yani o işin yanlış olduğunu öğrendi. Onu oradan kazıp temizleyecek. Yok uzvuna zarar geliyorsa, daha kötü şeylere sebep olacaksa, tamam o, e, onun orada kalmasında bir deis yoktur ondan dolayı tövbe ederse günahkar olmaz diyor. Ama zarar vermeyecekse derhal onun kazınması, oradan çıkartılması gerekiyor. Bu niçin yapılıyor? Birincisi şeytan bunu emrediyor. Şeytanın oyuncağı bu. Şeytan insanlara bunu emrediyor. Allah'ın yarattığını değiştirin. Allah Azze ve Celle değil mi yani söylemiyor mu hepinizin bildiği Tin Suresinde? En güzel surette yarattık biz sizi diyor. En güzel suret, yani şekil, şemal olarak diğer mahlukatlardan, insanların ayırt edildiği birçok özelliği var. Çünkü en güzel bir surette yaratılmış. Bu yüz güzelliğini kastetmiyorum. <gülüyor> o ayrı bir olay. Ama insan olarak siyahı, beyazı, kırmızısı, hangi renk olursa olsun en güzel surette yaratılmış. Çünkü Allah Azze ve Celle insanı halife olarak seçmiştir. Ama bu insanın bu fıtratını, bu yaratılışını değiştirme özelliği veya değiştirmeye yeltenmesi şeytana tabi olmasından başka bir şey değil. Ve bu kadınlar arasında da daha fazla zahir. Onların dişlerini seyretmeleri, yok diş takmak veya dişleri, e, yamuk olan dişleri düzeltmek için hani böyle tel falan takılıyor ya, bir iki sene kalıyor onu kastetmiyorum sırf güzelleşmek için dişlerinin arasını seyretiyorlar. Kadınlar bunu yapıyorlar. Veya bugün daha çok neylerle oynuyorlar? Yüz hatlarıyla, kırışıklıklarla, şunlarla bunlarla oynuyor. Bunların hepsi bunun içerisine giriyor. Veya saçına saç ekliyor. Başkasının saçını ekliyor. Alimler bozsa ister yani şey olsun, insanın kendi kocasının saçı dahi olsa, kocası saçını uzarsa, karısına atarsa aynı hüküm geçer. Veya herhangi bir kadının herhangi bir erkeğin veya hatta dışarıda bir hayvanın kılını eklese gene aynı hüküm içerisinde ne olursa olsun bu lanetin içerisindedir Allah bizi bunlardan korusun ve çocuklarımızı nesillerimizi korusun Aleyhisselatü <gülüyor> <gülüyor> Vesselam yine Bukhari ve Müslüm'e rivayet ettiği bir hadiste köpeğin bedeli kazancı, kanın kazancı haramdır zina zina eden kadının kazancı, zinakarın kazancı aynı şekilde haramdır düğme yaptıran yapan yaptırana e, faiz yiyen ve yedirtene ve resim yapanlara Allah lanet etsin diye. evet bu lanetli fiillerden Allah Azze ve Celle bizi hıfzı emanında eylesin. bize bunlara zerre kadar bulaştırmasın. Bizi ve nesillerimizi. Amin. Ama bundan önce biz bunların bilmemiz gerekiyor. Bunların ne kadar dehşet bir şey olduğunu bilmemiz gerekiyor. Hatırladığım kadarıyla e, Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadiste diyor ki Abdullah İbni Mesud bir gün bu e, şeylere fiilleri yapanlara lanet ediyor. Allah Resulü, Vesselam lanet etti diyor. Nelere? Saçına saç ekletene. Yani peruk. Bildiğiniz peruk. Veya başka teruk. <gülüyor> Ondan sonra dövme yapan, yaptırana. Ve bunları sayıyor. Sonra bu saydığı şeyler hususunda bir kadın. Kur'an'ı çok iyi bilen bir kadın. Kur'an'a vakıf diyor ki e, Abdullah İbni Mesud diyorlar. ben diyor Kur'an'ın iki kafa karası çok iyi bilirim. Yani onu ezbere biliyorum diyor. İçindekileri e, okuduğum zaman anlıyorum. Böyle bir şey okumadım ben diyor. Yani Kur'an'da böyle bir şey yok diyor. Abdullah İbni Mesud da Kur'an'da var mı diyor. Kur'an'da olduğunu söylüyor. Ve ondan sonra diyor ki Cemaat a takmur resulü fehuzuhu ve ma nahakum anhu tentahu Resulüzelneyi emrettiyse, şey verdiyse onu alın neyden nehyetti ise yasakladığısa da ondan sakının. Diyor. İşte bu Resulullah Hadis-i verdiği bir şeydir. Ve Kur'an'ın içerisinde de diyor. Kadın diyor ki <gülüyor> Senin diyor karını diyor bu söylediğin yasakladığın lanetli amelleri yaparken gördüm diyor. Abdullah İbni Mesut'a git bak, bak hanımım var. diyor. Yani <gülüyor> kadın onun daha doğrusu birisinden duymuş e, hatırladığım kadarıyla. Abdullah ibn Mesut da diyor ki git bak o, o halde mi diyor. Bu lanetli amellerden birini yapıyor Gidiyor bakıyor kadın yok öyle bir şey. Eğer de, Abdullah ibn Mesut diyor ki böyle bir şey yapmış olsaydı biz onun asla arkadaşlık etmezdik. Yani o benim karım olamazdı diyor. Sahabeler arasında böyle bir şey söz konusu. Evet. Resulullah s.a.v'ın emirleri Kur'an'ın kapsamındadır. Abdullah ibni Mesud radıyallahu söylediği gibi. Bununla ilgili çok ayetler var. <Sessizlik> Her kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiştir diyor musul dares-i İslam'ın emrine muti olan boyuna en kimse Allah'a itaat etmiş başkanlar. Evet, iki tane daha kaldı ama birini daha kısaca vereyim, bitireceğim inşallah. 61.'si bu konuya da daha önce değinmiştik ama burada yine e, değişik bir lafızla geldi. Her kim kardeşine demir bir şeyle işaret ederse Nebi Aleyhisselatü Vesselam bir hadiste her kim kardeşine demir bir şeyle yani bununla kastetilen silahtır. E i̇şaret eder, onu tehdit eder veya korkutursa başka e lafızlarda veya rivayetlerde geldiği üzere fennel melâikete tel'anuhu melekler ona lanet eder. ki bu kimse annesi ve babası dahi olsa Yine Aleyhisselatü Vesselam Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadiste sizden birisi kardeşine silahla işaret etmesin. Yani silahı doğrultmasın. Muhakkak ki o kimse <gülüyor> bilemez. Belki de şeytan onu elinden hızlıca e, böyle çeker alır da o kimse de onun almasıyla yani şeytanın acele ettirmesi, ettirmesiyle karşıdakine isabet ettirir manasında ve o da ateşten bir çukurun içerisine düşer diyor. Hani bizim halkımızın arasında bilinen bir şey var ya aman ha şeytan doldurul filan işi i̇şte buradan kaynaklanmıyor Allah hali. Bu gibi bir şey. Şeytanın acele ettirmesi ve <gülüyor> şeytanın o işe destek olup kardeşine o silahla zarar verdirmesi çok kalmıştır. Ondan dolayı, ve Siran daha önce de söylemiştim, men hamela aleyna silaha feleysen minna, her kim bize silah çekerse o bizden değildir, dedi. Allah azze ve celle büyük günahların tamamından bizi ve nesillerimizi korusun Hı. ve bizi kendi katında razı olduğu şekilde önce iman etmeyi, sonra da o imanı gerçek manada hayata geçirmeyi salih ameller işlemeyi e, nasip et. Ve bizi e, firdevs cennetlerin içerisine alsın. Allah'ım bizi bağışla ya Rabbel âlemin. Subhaneke Allahumma ve bihamdike ve la ilaha illa ente esteğfiruke ve etûbu ileyke. Felellahu a'lem. Tessallallahu ala nabiyina <gülüyor> Muhammed. Soracağınız bir şey varsa buyurun. ilaç sürüyorlar o zaman saçına yani kafasına saç çıksın diye ne saçı ettirenler nasıl hem ilaçta sürüyorlar yine yani, saç kaldırmak için değil mi böyle evet. şekil vermek için Anladım. doğru bir şey değil bu <gülüyor> müslümana yakışmaz ama bu kapsamda değildir o yani saça saç ekletmek gibi aynı hükümde değil ama müslümana yakışmayan bir ahlaktır bu müslüman öyle saçıyla başına ondan sonra ikiye bu oynamaz. Hatta sürekli bunu meşguliyet haline getirmek bile doğru değildir. Bırak yani saça bir şeyler ekleyip böyle şekil vermeyi taramak. Sürekli iki bu o tarakla şimdi bununla uğraşıp Ondan sonra her vaktini onunla geçirmek evet. veya da zamanlı onunla geçirmek cahit değildir ve Aleyhisselatü Vesselam bununla yani. Bir de bayanlar çok Onlar yasak oluyorlar. Boya? Boya Boyuyorlar yasaklar. Evet. Onlar için bir şey siyah e, boyalar haramdır. Kadın içinde, erkek içinde geçerlidir bu. Siyahı, saçı, sakalı, siyahı haramdır. Onun dışında zaten e, kadın kocasına süslenemiz. Dışarıya yapıyorsa bu işi zaten o günahkardır. Bir şey dediniz ya başlattık. Kötü amel, kötü bir şekerçi sağlıyor. Devam ederseniz onun günahı aslında iyi bir şey yapmasın devam ederiz. Şeker getirsene misafirlere. Şikolatlarımızı böyle bir salıyor. Canı sarsın. Kişi, merhaba kişi bekleniyor.